Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo Hukuk Güvenliği Hukuk Güvenliği programında Duygu beraberiz çünkü artık Türkiye'deki yargının yargının yurttaşa yargının ülkeye ne kadar hukuk güvenliği Tağladığı konusunda adeta bir vitrin olan Kavala davası 21 Ocak 2022 son duruşmasıyla yaşadık ve 21 Ocak 2022 günü yine Kavala ile ilgili tutukluluğun devamı kararı verildi ve de yine duruşmada hazır bulunan müdafilerden Duygu Tuğçe Köksal arkadaşımız duruşmadaydı neler oldu onları konuşalım. Sonra e, e, Avrupa Konseyi Cenahı'nda da e, yeni bir gelişme var ama yine kendilerinden dinleyelim bunu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Tekrar herkes saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz tekrar. Ee, ee, şöyle, ben de 21 gözlemle... Ocak e, 2022 İstanbul 13 Ağır cezada <gülüyor> Uzun evet. süreçlerden sonra birleştirilen çarşı evet. davası yani uzun çabalardan sonra diyelim birleştirilen çarşı davasında bu kez e, çarşı davasıyla önceki Gezi davasının artık Kavala davasının e, dosyalarının ayrılmasına karar verildi evet. ve dosya mütalaa verildi. Evet. Neler oldu duruşmada? Duygan'ı sizden dinleyelim. Ben de gözlemlerimi aktaracağım duruşmayla alakalı tamamen. Çünkü enteresan bir duruşmaydı. Açıkça söylemek gerekirse bu duruşmada beklemediğim kendi açımdan ifade ediyorum bunu bazı gelişmeler oldu. Çünkü biz en başından beri zaten birleşme kararı verildiğinden beri bu birleşmenin ne kadar usulsüz olduğunu, hukuka aykırı olduğunu böyle bir davada bu iki davanın çarşı davası olarak bilinen ve gezi davası olarak bilinen bu iki davanın birleştirilmesinin hukuka kanuna aykırı bir şekilde gerçekleştiğini ilk duruşmadan itibaren söylemiştik bunların hiçbirine itibar edilmedi. Daha doğrusu daha sonra karar verilmek üzere hep bu taleplerimiz ötelendi. bu arada bu birleşmeyle alakalı talepleri, bu itirazlarını hem çarşı davası avukatları hem de kamuoyunda çarşı davası olarak bilinen davanın avukatı meslektaşlarımız hem de gezi davası olarak bilinen davanın avukatı meslektaşlarımız defaten ileri sürmüştü. fakat ne oldu da birden bu celsede bütün savunmalar toplanmış olması gerekçesiyle bu birleşme kararı hakkında bir karar verildi ve tefrikine karar verildi. Yani iki dosyanın ayrılmasına karar verildi birdenbire. Bu çarpıcı bir gelişmeydi, beklenmedik bir gelişmeydi. En azından Gezi davası avukatları olarak bizim açımızdan. Ee, evet savunmalar bitti doğru ee, savunmaların bitmiş olması aslında hukukken çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü e, bu yargılama kapsamında aslında alınan savunma değildi. Gezi davası kapsamında e, Gezi davası sanıkları zaten savunmalarını vermişlerdi Silivri'de beraat ettikleri davanın e, duruşmalarında. Silivri'de görülen duruşmalarda e, zaten savunmalar alınmıştı. Dolayısıyla e, birleştirme kararı verildikten sonra açılan ve iki davanın birleştirildiği, hatta sadece iki dava birleştirilmedi siz de takdir edersiniz ki daha önce de bunu konuştuk, kavalanın Osman Kavala'nın yargılanmakta olduğu e, casuslukla alakalı dosyada birleştirildi. Dolayısıyla aslında bu dava bir çarş... Çar, e, çarşaf dava ya da bir torba dava olarak nitelendirebileceğimiz her türlü e, birbiriyle alakası olmayan e, fakat bir tanesinde Kavala'nın e, sanık olduğu ve diğer davada da sanık olması nedeniyle aslında hiçbir bağlantı bulunmadan sadece sanığın aynı olarak gözüktüğü iki davanın birleştirmesi bu davanın da gezi olaylarıyla, gezi protestolarıyla alakalı olduğundan hiçbir şekilde birbiriyle alakalı olmamasına rağmen dosyada tek bir ortak delil, husus, Belge bulunmamasına rağmen sadece istinaf dairesi bu yönde bir de bak bakalım bir de buradan ele al bakalım bakalım mahkum edebilecek misin bir de bu taraftan bak diyerek birleştirilmesini salık verdiği bir durumla karşı karşıyaydık. Ve mahkemeye çıktığımızda ilk duruşmadan itibaren tüm müdafiler şunu söylediler zaten bu sanıkların savunmaları alındı. Beraat ettiler ve İstinaf Dairesi de beraat kararıyla alakalı bir kaldırma kararı vermedi zaten. Ya da onların tabiriyle bozma kararı vermedi zaten. Beraat kararı hala bak. İstinaf bununla alakalı hiçbir şey söylemedi. İstinaf Dairesi, bunu daha önce de bu programda çok tartıştık. İstinaf Dairesi şunu söyledi. Bir çarşı davasıyla da birleştir bakalım. Bir de buradan bak bakalım dedi dolayısıyla da geldiğimiz bu noktada biz eğer bu davaların ayrılmasına karar verdiysek istinaf dairesinin söylemiş olduğu bir de bir çarşıyla birleştir bakalım buradan bir şey çıkacak mı hipotezinin çöktüğünü görüyoruz dolayısıyla da e, i̇tirazımız en başından beri bunun bir savunma olmadığıyla alakalıydı zaten. En fazla istinaf e, dairesinin vermiş olduğu karara diyecekleri e, sorulabilirdi ama mahkeme bunu ben savunma alıyorum şeklinde yorumladı. E, en başından beri yine e, ifade edeceğim. Bunun bir savunma olmadığı. Savunmalar yapıldıktan sonra tüm sanıkların iki davada da hem çarşı olarak bilinen davada hem gezit olarak bilinen davada tüm sanıkların beraat ettiği. Dolayısıyla da burada bağlantı yönünden de herhangi bir hukuka uygunluk söz konusu olmadığından bu davaların ayrılarak en başında zaten daha ilk duruşmada ayrılarak Beraat kararı, derhal beraat kararı verilmesi gerekirdi ama bu şekilde olmadı. Mahkemenin takdiri ve biz bugüne kadar geldik. Şimdi peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra yine enteresan bir biçimde ama bunun açıklaması da mahkeme tarafından yapıldı. E, dosyaların çok kapsamlı olması ve teknik sebeplerle çarşı e, davası olarak bilinen davanın aslında ana dava biliyorsunuz çarşı davasıydı 13 Ağır cezada. Gezi davası çarşıyla bu dosyada birleştirilmişti. 30 ağır cezadan gelmişti. Hatırlayın lütfen. E, fakat bu davanın bu e, esas numarasında Gezi davasının kalmasına yani ana davada Gezi davasının kalmasına karşı davasına yeni bir esas verilmesine karar verildi. Bununla da yetinilmedi. E, ve esas hakkında mütealasını vermek üzere Dosya Cumhuriyet Savcısına tevdi edildi. E, fakat eğer duruşmaya kadar ki duruşma ne zaman belki dinleyicilerimiz bilmek isteyecektir. 21 Mart tarihinde gerçekleşecek. 21 Mart e, pazartesi günü gerçekleşecek. Yaklaşık bir ay sonra diyelim. E, eğer arada, celse arasında Cumhuriyet Savcısı bir mütala verirse bu mütalağa sanık müdafilerine tebliğ edilecek ve bu çerçevede de yine ara kararda sözlü olarak söylendiği üzere mütalaanın arada verilmesi halinde 21 Mart'a kadar sanık müdafilerine esas hakkında savunmalarını ve mütalaaya karşı cevaplarını sunmak üzere de süre verilmiş oldu. Sözlü olarak bize ifade edilen buydu. Henüz tek kayıtlarını tabii ki almadık. Evet. Ancak işin enteresan tarafı şu, tüm sanıklar tarafından bir takım tevsi tahkikat taleplerinde bulunuldu. Çünkü ceza muhakemesinin morfolojisine baktığınızda, bunu sizler çok daha iyi bilirsiniz, çok daha iyi takdir edersiniz ama dinleyicilerimiz belki bu konuda bilgi sahibi olmayabilir. Onlara bir bilgi vermek anlamında bunu söyleyebiliriz. Bizim ceza muhakemesi kanunumuz çerçevesinde eğer sanıkların, mahkemenin tabiriyle savunmaları alındıysa daha sonra delil tartışması aşamasına geçilir. Morfoloji bunu gerektirir. E, ve delil tartışması yapılmadı dosyada. Dolayısıyla da e, sürpriz olan nokta aslında biraz buydu. tevsi tahkikat talepleri var. E, delillerin değerlendirilmesiyle ilgili e, zaten Silivri'de de söylenmiş olan fakat beraat ettiği tüm sanıkların ee, bir takım talepler var. Bu taleplerle alakalı mahkeme herhangi bir e, görüş bildirmedi. E, aksine çoğunu, e, büyük bir çoğunu esas etki etmeyeceğinden bahiste reddetti. Bir çoğunu da asla cevapsız bırakmış oldu. E, dolayısıyla da Şimdi 21 Mart'taki durutmada eğer öncesinde bir mütalaa verilirse savunma yapması beklenecek müdafilerden. Ama pek çok talep açısından delil değerlendirmesi yapılmadan, bu delillerin dosyada dikkati alınıp alınmayacağı bilinmeden kül halinde istinaf kararı doğrultusunda bir... Savunma yapması bekleniyor en azından ama elbette ki göreceğiz midafilerin bu anlamdaki takdirleri ne olacak o 21 Mart'taki duruşmada ne olacak şu an hiçbirimiz bilemeyiz bunu ama en azından mahkemenin vermiş olduğu bize tefhim etmiş olduğu sözlü ara karar açısından bunları söyleyebiliriz. Hepimiz 21 Mart'ta ne olacağını göreceğiz. Bir mütalaa verilip verilmeyeceğini göreceğiz. Mütalaa öncesinde mi verilecek, duruşmada mı verilecek bunu göreceğiz. Elbette ki duruşmada verilmesi halinde muhakkak ki esas hakkında savunmalar ve mütalaya cevaplar için süre verilecektir. Verilmesi gerekir daha doğrusu eğer derhal bir beraat kararı verilmeyecekse. Bunlar şu an aklımızdan ee, sadece hukuken geçen olabilecek ihtimaller ee, bunların ne olacağını biz 21 Mart'ta göreceğiz. Fakat tüm bunları bir tarafa bırakırsak eğer e, bir de tutuklu bir sanık var. Kavala, Osman Kavala. Osman Kavala yine Segbis bağlantısıyla aldığı karar doğrultusunda katılmadı duruşmaya. E, avukatlarıyla temsil edildi. Avukatları tahliye talebinde bulundular. E, elbette ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını hatırlattılar. Bakanlar Komitesi önündeki süreci hatırlattılar. E, çok isabetli tespitlerde bulundular mahkemeye yönelik olarak. Buyurun. Şimdi bu Bakanlar Komitesi ile ilgili Son durumu tekrar siz anlatacaksınız ama bu süreçle ilgili çok kısa bir hatırlatma yapmak isterim ben de. Ee, şimdi Kavala e, ve Kavala'nın e, gözaltına alınması, tutuklanması, sonra Gezi davasıyla birleşen davada yargılanması, arkasından yeniden e, e, beraat ve e, tutuklamalar, yeni davalar süreci Hakikaten Türkiye'deki e, yargının kişi güvenliği ve özgürlüğü ve adalet açısından nasıl bir tablo sergilediğine ilişkin ciddi bir vitrin. Bu bakımdan şunu söylemek istiyorum. İzleyicilerimize şunu e, hatırlatmak isterim dinleyicilerimize. 18 Ekim 2017'de kavalı gözaltına alınmıştı. Yani size... Tam işte bu bakanlar komitesiyle ilgili söylediğiniz noktaya bir iki adımda ulaşmak istiyorum. Evet. Ve e, Kavala e, 25 Ekim'de 106 süresi bir hafta uzatıldı. 31 Ekim 2017'de Terörle mücadele Şubesi'nde sorgusu yapıldı. <gülüyor> Ve bu sorguların aslında Türk Ceza Kanunu 309. maddesi, yani cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek tuçu ve 312. maddesi yine cebir ve şiddet kullanarak hükümeti devirmeye ya da hükümetin çalışmasını kıtmen ya da tamamen engellemeye yönelik teşebbüs suçlamaları nedeniyle ve 1 Kasım 2017 tarihinde bütün bu suçlamalarla ilgili bütün bu suçlamaları kapsayan bir şekilde e, tutuklama kararı verdi. İstanbul 1 Kısul Ceza Hakimliği. Daha sonra açılan davada hakikaten e, görüyoruz ki Gezi davası e, ama Gezi davasına varmadan evvel birçok tutuklamaya e, itiraz işte duruşmalı tutukmalı incelemesi yapılması istemleri reddedildi. E, önce Kavala'nın avukatları, meslektaşlarımız gerçekten sabırla iğne oyası gibi uğraşarak e, bir e, görev yaptılar. Önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Arkasından da ilk defa 7 Haziran 2017'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdular. Ve biliyoruz ki 23 Ağustos 2010 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mahkeme İç Düzüğü'nün 41. Maddesi Uyarınca başvurusunun özellikle olarak değerlendirilmesi talebini kabul ettim. Ve sonunda arkasından e, Kavala ile ilgili e, açılan e, davalar e, dikkate alındığında e, 18 ondan evvel şunu söyleyeyim 11 Ekim 2019 günü yani Kavala ile ilgili hem 309. hem de 312. maddenin bütün ceza muhakemesi vakalarını kapsayan dosyasında savcılık 309. maddeyle yani Kavala'nın cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna e, fail olmasıyla ilgili sen tahliye verdi. Arkasından 10 Aralık 2019'da da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala'nın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5.1, 5.4 ve 18. maddelerine aykırı olduğunu belirterek tutukluluğun bir hak ihlali olduğunu ve Kavala'nın derhal ser serbest bırakılmasına karar verdi. Kararın metnini daha evvel sizin de buralarda çok konuştuk. 10 Aralık 2019'dan sonra verilen bu ihlal kararına rağmen ee, Kavala tahliye edilmedi. Ve nihayet 18 Şubat 2020 tarihinde e, Kavala 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tüm gezi davası sanıklarıyla birlikte kendisine yüklenen suçtan dolayı beraatine karar verildi ama tahliyesine de tahliyesine de karar verildi fakat tahliye olamadı. Arkasından Gözaltı kararı verildi. Yani daha evvel tahliye kararı verilen, re'sen tahliye kararı verilen eylemlerinden dolayı gözaltı kararı verildi. Sorgulaması yapılmadan tutuklandı. Arkasından daha sonra bu kez de 328. madde casusluktan dolayı bir tutuklama kararı ki 9 Mart 2020'de ve bir iddianame düzenlendi. Şimdi tüm bu e, 312. ile maddeyle ilgili e, suçlamalardan dolayı. Arkasından e, Gezi davasında beraat kararı verilen 309. maddeyle ilgili suçlamalardan, 312. maddeyle ilgili suçlamalardan istinafın verdiği bozma kararı sonrası e, dosya yeniden ağır ceza mahkemesine geri döndü. Ama bu kez de e, Yargıtay'ın verdiği bozma karar çerçevesinde gezi davasıyla birleştirildi. Şimdi dediğiniz gibi bir e, davalar torbası haline geldi bu dosya. E, ve bu dosyada e, e, önce birbirinden tamamıyla ayrı olan ve birçok beraat kararını içeren çarşı davası sanıklarıyla ilgili dosya birleştirilmişti. Ve ne olduysa bence istinaftaki bozma kararındaki sebepler bile araştırılmadan sizin söylediğiniz gibi 21 Mart'ta bırakılan duruşmada e, duruşma için esas hakkında mütalaa dosya, e, mütalaa verildi. Yani savcı mütalaa verecek 21 Mart'ta bu ara kararına göre sanıklar da sanık müdafileri de tekrar savunmalarını hazırlayacaklar, yapacaklar. Ve bir karar verecek. Bu arada e, çarşı davasında ayrılmış olacak. Şimdi bu süreç içerisinde hakikaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararları uygulanmadığı için aynı eylemler nedeniyle e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına rağmen Kavala'nın tutukluluk kararı devam ettiği için ee, bu kez Avrupa Konseyi ve Bakanlar Komitesi nezdinde bir takım e, süreç başladı. Ve şimdi o süreçte hangi noktaya geldik bir kere daha sizden lütfen onu e, özetlemenizi ve değerlendirmenizi rica ediyorum. Çok teşekkürler bu özet için çok açıklayıcı oldu çünkü biz e, pek çok... Bu şekilde yaptığımız programda süreci hep anlatmıştık ama tekrar tekrar ifade etmekte fayda var çünkü bu duruşmada da söylendi bu arada bu dosyada Kavala'nın Osman Kavala'nın tutuklu olduğu beraat ettiği dosya değil. E, casusluk dosyası, siz de bunu ifade ediyorsunuz. Dolayısıyla da e, bu iki dosyanın zaten hala birleşik kalması, bunun tefrik edilmemesi de ayrı bir problem. E, fakat geldiğimiz bu aşamada, evet Avrupa Konseyi e, en sonunda e, 2 Şubat tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, e, biliyorsunuz, e, İhlal prosedürünü başlatmıştı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinin 4. fıkrası uyarınca e, ve Büyük Daire'ye gönderdi. Fiilen Büyük Daire'ye dosya gitti. E, şimdi ne olacak peki? E, bu yayın e, anlamlı oldu çünkü daha dün Büyük Daire e, hükümete, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine e, bir bildirimde bulundu ve dosyanın Büyük Daire'ye ulaştığını ee, ve bu çerçevede de büyük daire tarafından e, görüşlerini sunmak üzere Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, davalı hükümete e, 19 Nisan'a kadar süre verildiğini, ifade etti. Yani büyük daire önündeki teati başlamış oldu diyebiliriz. Çünkü burada da bir karar çıkacak ve burada da bir çelişmeli yargılama usulü var elbette ki. Öyle düşünebilirsiniz bunu. Yeni bir yargılama var burada. Fakat bu davanın sonucunda yani büyük daire önündeki bu prosedürün sonucunda taraflara yine görüşleri alındıktan sonra bu teati bittikten sonra verilecek karar şu olacak. Devlet 46. maddenin birinci fıkrası gereği bağlayıcı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını icra etti mi, etmedi mi? Yani burada verilecek karar yeni bir tutuklamak ile ilgili karar ya da yargılama ile ilgili bir karar olmayacak. Tamamen 46. maddesinin birinci fıkrasını ihlal edip etmediğine, yani devletin, sözleşmeden kaynaklanan icra yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine karar verecek artık. Dolayısıyla da 19 Nisan son tarih süreç herhalde hızlı işleyecek diye tahmin ediyorum. Çünkü önümüzde daha önce yapmış olduğumuz programda bunu ifade etmiştik. Önümüzde bir Azerbaycan kararı olduğu için o da yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanmıştı ama o ilk karardı. Dolayısıyla da artık e, bu sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin olarak dairenin önünde bir e, emsal niteliğinde bir ihlal karar söz konusu olduğu için süreç muhakkak daha hızlı işleyecektir. Çünkü ilkeler belli zaten. E, sadece bunlar yerine getirilecek ve e, ya, olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe ki artık bu saatten sonra zaten tahliye edilmesi halinde de e, Azerbaycan kararını emsal olarak e, söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Orada da çünkü tahliye edilmişti e, büyük daireye gittikten sonra Azerbaycan e, yargı mercileri e, İlgar Mamadoğu tahliye etmişlerdi fakat buna rağmen bir ihlal kararı çıkmıştı elbette ki göreceğiz farklı bir bakış açısı gelir mi farklı bir değerlendirme yapılır mı bunu biz şu an bilemeyiz e, ama e, göreceğimiz e, o ki 19 Nisan'da bir deadline var yani bir son tarih var e, teati için hükümete verilmiş sürenin e, sonu olarak söylüyorum bunu. Daha sonrasında da usul, prosedür e, işleyecektir. E, henüz tabii e, hükümetin verdiği cevapları görmediğimiz için e, yayınlanacaktır bunlar da 19 Nisan'dan sonra muhakkak ki herkes erişebilecek sistemden. E, şeffaf çünkü işleyen prosedür. E, ondan sonra belki konuşmakta e, daha büyük fayda olabilir. Ama onun öncesinde 23 21 Mart'ta, çok affedersiniz, ee, bir e, karar çıkıp çıkmayacağını elbette ki henüz bilmiyoruz. Ee, şimdi, yoksa, şimdi, evet, şimdi hükümetin bütün bu süreç içerisindeki savunmasının daha belki ilk baştaki tuşlamalar işte 309 ve 312 yani tutuklama bu maddelerle ilgi verilmişti. İşte beraat kararı, beraatten sonra tahliye kararı tekrar Gözaltı, tekrar sonuçturma ve arkasından 328. maddeler ve denildi ki bu tutuklama aslında başka bir suçtan dolayı tutuklama. Oysa 312. madde 309. madde ile ilgili, 328. madde ile ilgili bütün suçlamalar açısından dosya tekti ve bu dosyada bütün bu ceza muhakemesi açısından vak'alar vardır. Elbette ki mahkemeler, iddianamenin ya da savcılığın, suçtan zarar görenin ya da savunmanın ve savunma avukatlarının söyledikleriyle bağlı kalmaksızın bir hüküm kuracaklardır ama o iddialar, o vakalarla ilgili olarak. Şimdi burada 302, 312 ve 309. maddelerden dolayı biz zaten tahliye kararı verdik diye 328. maddeden ayrı bir tutuklama kararıyla onun şu andaki tutukluğu başka bir suç maddesinden demek hani eskilerin tabiyle hatta bizim okumuzda söylenen kanuna karşı hile gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına karşı hile yoluna başvurdu hükümet diye düşünüyorum. Şimdi tabii başka zaman olsaydı biz diyecektik ki Hükümet yargının işine ne karışıyor? Ama biz biliyoruz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına karşı bununla ilgili karar verecek yerel mahkemeler daha kararını vermeden Sayın Cumhurbaşkanı bu mahkeme kararları bizi bağlamaz dedi ve Türkiye'nin yaşadığı bu olağanüstü dönemde bu açıklamaya rağmen hiçbir yerel mahkemenin tahliye kararı verebilmesi mümkün değildi. Bu bakımdan geldiğimiz nokta de şu tablo hakikaten Türkiye'de yargının işleyişi ve yargının işlerken dereceye adalet kişi güvenliği, kişi özgürlüğü açısından karanlık bir vitrin olarak görünüyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi artık Mamadov kararındaki sürecin bile e, sonuna geldik diye düşünüyorum. Bundan sonrasını e, 21 Mart'taki duruşmada ne olacak bu ayrıca görüşeceğiz göreceğiz ama bundan sonrasını da e, ben tamamıyla siyasi bir e, perspektif değişikliği, siyasi bir tutum değişikliğiyle ancak e, olumlu bir sürece girebilir diye düşünüyorum. Şöyle, dediğim gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesin kararının uygulanması e, hiç kimseye bir talimat değil. Bu hukukun üstünlüğünün, hukuk devletinin gereğinin yapılmasından başka hiçbir şey değil. Anayasın 90 gereği bu. gereği. Anayasamızın gereği. Bakın hiçbir başka uluslararası enstrümandan bahsetmiyorum. Bu bizim anayasamızın gereği. Anayasamızın ikinci maddesinin gereği. Anayasamızın doktanıncı maddesinin beşinci fıkrasının gereği. Dolayısıyla e, bunu bu kadar bile aslında uzamaması gerekirdi. Hukuk devletinde olmaması gerekirdi diye düşünüyorum. E, göreceğiz bakalım yani bu şu an e, bilebileceğimiz bir mesele değil bu. Elbette ki 23'ünde pardon 21'inde ve ilerleyen zamanlarda ki süreci hep beraber yaşayıp göreceğiz ne olacağını ee, zannediyorum ki yine enine boyuna bu yargılamayı bu duruşmanın gidişatını tartışmış olduk sizinle. Evet yani 21 Mart'ta herkes savunmalarını hazırlayacak mı? Ne, neyi hazırlayacak bunu merak ediyorum. Doğrusu geçen oturum herkesin savunmalarının alınmasını Tıpkı e, Yargıtay e, bozması sonrası aleyhe bir bozma olarak telakki edilip bununla ilgili bir savunma e, almak. Yani bu bozmadan sonra insanların e, sorgusunun yapılması olarak anlayabiliyorum. Ama yani o istinaftaki bozma sebeplerinin veya eksik görülen sebeplerin hiçbirinin araştırılmadığı da açık. Bu bakımdan her türlü karar çıkabilir diye de düşünüyorum. Hatta bunu biraz umutlu görmek istiyorum Duygan. Umarım inşallah hem anayasa doğrultusunda hem kanunlar doğrultusunda Hukukun gereği yapılır diye umuyorum. E, e, dolayısıyla da hepimiz yaşayarak göreceğiz herhalde. Şu an bir şey söyleyebilmek mümkün değil. E, ben çok teşekkür ediyorum ama bir de du duyuru yapmak isterim eğer izniniz olursa. E, Konuda bakmak olarak. Eşlerim. Yarın İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak bir etkinlik düzenliyoruz bizde tüm dinleyicilerimize açık ücretsiz. Yarın Cuma günü 25 Şubat'ta akşam saat 8'de İstanbul Barosu'nun YouTube hesabında bir panel organize edilecek. Ben de moderatörlüğünü yapacağım bu panelin yargı bağımsızlığı üzerine bir panel olacak. Çok değerli katkılar olacağını umuyorum. Dolayısıyla bunun da İzin verirseniz eğer e, bu şekilde bir duyurusunu yapmak istedim. Çok teşekkür ederiz hem de katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Duygu Hanım. E, o zaman e, bu süreçle ilgili doğrusu aklıma gelen çok hakikaten bu süreci ifade eden Aşık Veysel'in gidiyoruz gündüz gece müziğini dinleyelim ve ikinci bölümde izleyicilerimizle dinleyicilerimizle buluşalım. 95.0 Açık Radyoda Hukuk Güvenliği Programı. İkinci bölümünü e, bugün bir yenisi yapılan ve bundan böyle her ayın son perşembesi yapılacak olan Adalet Nöbeti ve Adalet Nöbeti'ne katılan avukat arkadaşımız Mehmet Tekay'la konuşacağız. Çünkü kendileri de oradan e, yani e, Çağlayan adliyesindeki Adalet Nöbeti'nden e, konuşmacı olarak geldiler. Mevzus Hanım hoş geldiniz tekrar. Merhaba, hoş bulduk. Bugünkü adalet nöbetinde kimler vardı? Önce onları e, dinleyicilerimize aktaralım. Ve e, konusu, gündemi neydi? Üzerinde durulan konular neydi? Kimler vardı? Onları lütfen siz aktarın. E, bugün e, adalet nöbetinin gündemi e, haksız ve hukuksuz olarak içeride tutulan meslektaşımız avukat Aysel Tuğluk ile tüm hasta ve e, tutuklu ve hükümlülerin e, salı verilmesini talep etmek ve uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının takipçisi olacağımızı ilan etmek için buluştuk. Konuşmacılarımız Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Barolar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gürkan Bey'di. Ben de kısaca Aysel Tuğluk'la ilgili bir konuşma yaptım. Yani iki konuya odaklandık. Bir yanda biz avukatların bile çıplak gözle hastalığının derecesini anlayabildiğimiz hasta hükümlü ve tutukluların e, cezaevinde kalabilir raporlarını veren hekimler diğer yanda da uymak zorunda olduğumuz halde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayan hakimler. aslında hem Hekimlerin hem hakimlerin muayene ettikleri ya da yargıladıkları kişilerin siyasi görüşleri ya da etnik kimliklerinden etkilenmemeleri gerekiyor. Mevzuata baktığımız zaman bunun suç teşkil edebileceğini görüyoruz. Bağımsız ve tarafsız davranmaları gerekiyor. Ne yazık ki uygulamada böyle olmuyor. Ve bunun iki nedeni olabilir. Ya politik ya da aldıkları talimatı uyguluyor olabilirler ki bunların ikisi de e, yasal değil. O zaman e, neler yapılmalı üzerinde e, durulmasını istemiştik. E, İstanbul Barosu'nun sessizliği e, vurgulandı. Bu ay içinde biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi HDP'li vekillerle ilgili yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının hak ihlali olduğuna ilişkin karar verdi. Bir hukuk devletinde yaşıyor olsaydı bu kararın uygulanacağından hiç kuşkunuz olmazdı. Ne yazık ki içeride kalmaları hak der denilen Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hala içerideler. Bu yüzden kaygılıyız. Mevzuata baktığımız zaman hem hastalara cezaevinde kalabilir diyen hekimlerin hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlerin e, suç işlediklerini görüyoruz. Diğer yandan e, İstanbul Barosu Avukatı olan Aysel Tuğluk ki baronun görmezden geldiği sessiz kaldığı arkadaşımız bu ülkede milyonlarca seçmenin oy verdiği Demokratik Toplum Partisi'nin eş başkanıydı. Daha sonra yine milyonlarca seçmenin oy verdiği Halkların Demokratik Partisi'nin genel başkan yardımcısı oldu. Bu milletin iki dönem vekilliğini yaptı. İnsan hakları mücadelesi ve kadın hareketinin etkili isimlerinden oldu. Yazdığı yazılarla aklımıza ve kalbimize dokundu. Ee, bir şey hatırlatmak istiyorum. Ee, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde hunlarca bir saldırı olmuştu ve o akşam e, görevi suçları önlemek olan İçişleri Bakanı Soylu'nun faillerden biriyle çekilmiş fotoğrafları servis edilmişti. Aysel Tulluk bunu hiçbir zaman gündeme getirmedi. Çünkü onun için önemli olan iki halkın birlikte yaşayabilmesiydi. Bir nefret, bir kin, bir kopuş söz konusu olmasın diye bunu hiç dile getirmedi. Çok önemli bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Ve sonra Hep adalet anne, aradı annenin, nefret etmeden adalet aradı. Ve sanıyorum annesinin cenazesi de sonra e, kendi memleketine e, Ankara'dan evet. gönderildi değil mi? Evet, çıkartılmak, gömülmüş bir cenazeyi çıkartmak zorunda kaldılar ve memleketine götürdüler. Buna rağmen o gün, o saldırının yapıldığı gün bile İki toplumun uzlaşmaktan barıştan başka çıkış yolu yok diye binmiş bir insandır ve böyle bir insanı İstanbul Barosu sessizlikle e, karşılayabiliyor. Bunu hiç unutmayacağız tabii. Evet. E, Şebnem Korur Fincanca çok dikkat çekici bir şey söyledi uygulamalarla ilgili. Hasta, yükümlü ve tutukluların uygulamalarıyla ilgili. Devlet ceza kanunlarından kalkmış idam cezasını fiilen uyguluyor dedi. Gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir e, e, yorum diye düşünüyorum. Yine Aysel daha önce kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Merkezi'nce verilmiş bir rapor var. Kendi başına cezaevinde kalamaz, kendini idare edemez diye. Bu rapora rağmen Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalabilir diye rapor veriyor. Ve o raporda Sanki sorulmuş gibi hiçbir adli tıp raporunda rastlamadığımız bir şey görüyoruz. Aysel Turuk'un iddianamesinde suçlandığı, yargılandığı garip olmuştu. E, Gürkan Bey de yaptığı konuşmada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına neden uyulması gerektiğini, e, buna uyulamasının Barolar Birliği tarafından da takip edileceğini söyledi. Geniş bir katılım vardı diyebiliriz. Bu yağmurlu havaya rağmen meslektaşlarımız ilgi göstermişlerdi. Bugün de aslında programımızın ilk bölümünde Kavala davası odaklı olarak Kavala davasındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının ne anlama geldiğini konuştuk ve Büyük Daire'nin dünkü tarih itibariyle e, Nisan'a kadar e, Türk hükümetine bir e, cevap, bir savunma vermesi e, gerektiği konusunu da e, anlatarak Son kavalı duruşmasının 21 Ocak 2022 tarihinde yapılan son kavalı duruşmasının değerlendirmesini yaptık. Ee, gerçekten anayasamızın e, 90. maddesinin son fıkrası çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tartışmasız bir şekilde uygulanması gerekiyor. Bu anayasamızın 2. maddesindeki hukuk devleti olma gereğimizin e, olma e, durumumuzun bir zorunlu e, gereği. Dolayısıyla e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamak veya onları yaşama geçirmemek veya bunların uygulanmasını sağlayacak e, yerel mahkemelerin yargının hatta yüksek mahkemelerin e, bunları uygulanmasını engelleyen siyasi ortamın e, ciddi bir tehlike olduğuna işaret ettik. Zaten bugünkü adalet nöbetindeki e, gündem maddelerinden birinin bu olması gerek Kavala davasında gerekse Selahattin Demirtaş davasında ve daha önceki birçok davada hatta Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarının yerel mahkemelerce uygulanmamasının sonuçları Açısından bir değerlendirme, bir dikkat çekme toplantısı idi bugünkü adalet nöbeti Ve bu avukatların gözüyle, savunmanın gözüyle, adaletin ve yargının işleyişindeki bu tabloyu kamuoyunun dikkatine çekmek, yargıç ve savcıların dikkatine çekmek ve onların yargıç olarak, savcı olarak ettikleri yeminleri, bir anlamda hatırlatmak ihtiyacından kaynaklanıyordu. Çünkü bizler bunları e, adil yargılama hakkı dediğimiz hakkın elbette ki mahkeme salonlarında elbette ki işte sav, savunma ve yargı dediğimiz faaliyet içerisinde söylememiz kadar orada e, hukuku savunmamız kadar dışarıda da e, silahların eşitliği prensibi açısından kamuoyuna yargıç ve savcılara dışarıdan da seslenmemiz, e, söylememiz, anlatmamız gerekiyordu. Çünkü dışarıda siyasi bakımdan duruşma salonlarının dışında yargı etkilenirse bizim de kamuoyuna bunu aktarmak konusunda e, olanaklarımızdan birisi de cübbelerimiz ve bu cübbelerimizle de Basın açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Ee, bir şey sormak istiyorum e, Mevzus Hanım. E, Aysel Tuğluk'la ilgili son durumu, cezaevindeki son durumunu anlatan bir arkadaş oldu mu toplantıda e, veya bu konuda sizin e, sıcak yeni bir bilginiz var mı? Aysel Çoluk'un son durumuyla ilgili cezaevindeki son durumuyla ilgili bilgi veren bir arkadaşımız olmadı. Ben de görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Ama geçen yıl gördüğümde de oldukça farklıydı. Yarın kendisini ziyarete gideceğim. Bilmiyorum çıkıp çıkamayacağım. Evet, kendi son artık kendi başına orada davranamadığı, kendi başına bir takım ihtiyaçlarını karşılayamadığı şeklindeki bir e, sağlık seyri var. Bunun e, infazın durdurulması açısından yasal bir e, durum olduğunu düşünüyorum. E, bu durumdaki bir insanın infazının mutlaka bizim ceza güvenlik ve infaz yasası çerçevesinde durdurulması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bunun da e, tabii bir e, Adli Tıp Kurumu bu konuda rapor vermiş ama Adli Tıp Kurumu'nun da tıpkı yargıç ve savcılar gibi siyasi bakımdan çok e, meslek etiklerine bağlı bir e, karar vermediklerini veya veremiyor olduklarını düşünüyorum. Bütün bunların e, olumlu yönde gelişmesi umudumuzu itirmek istemiyoruz doğrusu. Evet, e, Mevzus Hanım çok teşekkür ederim. E, ben teşekkür e, ederim. Hoşçakalın. E, hoşçakalın. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere bütün dinleyicilerimize hoşçakalın diyoruz. E, kayıt için yardımcı olan Selahattin arkadaşımıza ve Açık Radyo'da emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.